bilden sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Erciment Gürçay. tabanca tüfek gel gidelim armam esecek kaşım battı yedi binci deniz başının tacı yoklayın şırgadı inşallah çıkar acı. çekin uşa Çalak hemen çek Dağı aldı bir o Hoppala güzel yalan Doğru yürü ah gelin Bayıldım aman aman Bayıldım aman aman Evet açık denizden tekrar merhaba Ben geç kaldım bugün ee, Son anda bir otobüs Son anda bir minibüs kaçırdım Son anda bir motor kaçırdım Üsküdar'dan e, Karaköy'e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 Şöyle anlatayım abi yani işte 1962'de doğdum. Babam 58 oraya gelmiş ve orada bir ev yapmış. İki üç tane ev var biz oraya geldiğimiz yıllarda. Her yer sapsarı katır tırnaklarıyla dolu. Gölün devamında dere Sulak alanı var. Yani bir vadi gibi düşün abi. O Sulak alan ta neredeyse şimdi Baraj Gölü var orada. sazdere Barajı oraya kadar uzanan bir vadi düşün. Bomboş yani ne ışık var ne ev var ne elektrik var ne su var. Öyle bir, bir doğa parçasının içine doğma şansım oldu. Metro oyunları oynardınız. Vallahi abi işte klasik çocuk oyunları ama ben daha çok yani börtü böcekle oynardım. ...çok fazla öyle çocuk arkadaşım ne, ne yoktu. Oku, yani işte ama. kaplumbağalar... ...kurbağalar, su, göldeki balıklar... ...işte ne Böcekleri bileyim... Böceklere ip takıp uçurur muydun yoksa? Yok, yok. Onlara <gülüyor> eziyet etmeden... <gülüyor> ...ama onlarla birlikte... E, ...geçti çocukluğum. Tabii yüzmeyi de ben küçük çekmece Gölü'nde öğrendim. E, tabii o düş diyorum ya... ...çocukluk düşleri. Benim için hakikaten... ...Oken abi. Uzun yıllar yani... ...ilkokulu okuduğum yıllarda... E, Ailemin önemli bir kısmı da Yedikule Samatya'da yaşıyordur. Yani şöyle hayatımda belirleyen iki şey oldu abi. Bir tanesi demir yolları, diğeri de su, deniz. Hı. Ee, Peki şunu soracağım, sizin köy diyor anlatıyorsun hı. ya. Hani hep böyle bir köylü olmak, mahalleli olmak, evet. bir hani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 Yani bir motel gibi düşünün bir dizi bina yan yana yapılmış ki hala eski olmalarına rağmen ayakta pek oturan yok içinde ama... ...belki hani oraya özgü bir mimari derseniz sadece o siteler dediğimiz gölün hemen yanındaki binalar duruyor. Peki gölde tekne denizcilik yerken? Ee, yani göl çok derin değil yani... ...on 15 metre en derin yeri... ...yelkenle hiç rastlamadım ama... ...Galasaray... E, kulübünün evet kürek takımı... ...çalışıyor. Hı -hı. Hatta bazen... ...sabahları görüyorum erken saatlerde... E, ...yani işte şeyden gelip... ...deniz tarafından gelip... Hı -hı. E, ...gölün kuzey ucundan dönerek yine... ...hızla uzaklaşıyorlar. E, pe peki... ...bir soru sana. Tabii. Madem bu kadar suya... ...yakın Hı -hı. yaşayan bir insan... ...topluluğu var... Evet. Neden tekne yok hayatlarıyla? Var abi şöyle bir... Yani çocukluğumda bir tekne yapmıştık babamla. Heh, babam tamam. da aslında. Tamam. Bak ee, hikayeyi yakaladım. Evet evet <gülüyor> eyvallah. Ee, var yani bir teknemiz hep oldu. Bir kayığımız hep oldu. Tabii bir yaklaşık 20 yıl kadar yaşadı o kayık. Ama yani ben tabii babam öldükten sonra bakamadım o. Çünkü ahşabın bakımı da zor. Siz evet. benden daha evet, iyi biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, yani özel bir ilgi gerektiriyor. Yani küçük bir kayıktı 4-5 metrelik. İşte en son 1990'lı yıllar nasıl yaptınız yani? Ee, babam Bilip... yani ilginç bir insandı. Aslında marangozdur babamın şeyi, asıl mesleği. Çemberli taşta uzun yıllar, Kapalı Çarşı'da e, hatta <gülüyor> veziranda marangozluk yapmış babam. Çok iyi bir e, marangozdu. Ama her iş elinden gelirdi. Hmm. Yani araba kullanmayı bilmezken araba aldı getirdi eve. Arabayın motorunu söktü, taktı. Bir vida eksik, yani dışarıda kaldı ama... ...böyle bir insan düşünün yani... ...işte hayvancılığı bilmezdi... ...inşaat yapardı köyde babam... ...parası çıkmazdı inşaat sahibinin... ...iki tane inek verir, gönderir de babamı falan... ...böyle bir insan düşünün... ...o kayığı da yaptı yani... E, ...mühendis kafası vardı. Mühendis kafasına göre yaptı değil mi? E, bir elinde vardı bir örnek ama yani o hesaplamaları... ...tabii şimdi hatırlamıyorum ben nasıl bir yaptı. Proje gibi bir şey mi? Evet aynen. Bir plan vardı elinde. Küçük hmm. 4-5 metrelik bir kayıktı. Aslında çok da küçük sayılmaz. Tabii bir şey, hatamız oldu. Biz kayığı içeride yaptık. E, bittikten sonra dışarı Çıkar. çıkarmak... <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı mı söktünüz? Tabii marangoz o olduğu e, duvarı yıkmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Çok öyle macera bir adamdı. Kaç yaşındaydık o kayık yapıldığı zaman? E, ben... E,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 Yani sonra ne oldu? Büyük ihtimalle kırılıp yakılmıştır. yani. Ama hakikaten tamir edilmeyecek gibiydi. Yani çok böyle hüzünlü bir ayrılış oldu o kayıkla benim şeyim ne derler vedalaşmam. Peki gelelim birazcık senin programa. Eyvallah. Bir kere rüzgara bırakılmış sesler var. Alt açıklama herhalde. Evet.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 Ee, ...müzik de birbirimizi daha iyi e, anlayabiliyoruz. Biraz oradan yola, yola çıktım. Emin misin ya bu söylediğinden? Müzik ortak değil midir yoksa yani? Ortak duygularımız titreten bir şey belki de demek. Ee, çok çok emin değilim ya. Ama yani benim çünkü, için öyle abi ay, ya. Farklı diller gibi farklı müzikler de var. Yani Tabii. ortaklık çünkü çok başka şey. Doğru. Yani, yani... nedir ortaklığımız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 Evet. E, iş e, nedeniyle biraz o göçmenlik duygusu yerinden yurdundan uzaklaştırılma duygusunu yaşıyorum evet o Afrika kökenli e... siyahilerin müziğini dinlerken peki, biraz öyle bakıyorum peki yani. arabesk e, arabeski de severim yani tabi ki biraz te, orada da müzikaliteye biraz önem veriyorum tabi ki yani ama mesela Orhan Gencebay'ın dinlediğim şarkıları vardır beni duygulandıran Hı. ama ondaki o karamsarlık beni itiyor biraz arabesk de yani tamamen böyle. O ne zaman ortak bir yerin yok yani. E, yani evet. <gülüyor> ben evet. de spekülasyon yapmayı çok düşünüyorum. Ama mesela <gülüyor> aşık olduğum zaman Orhan Gencivay'ın bir iki şarkısı bana çok iyi gelmişti. Ya da ayrıldığınız zaman. Ya ya ya da tersi <gülüyor> Bravo abi. evet aynen aynen doğru Yaşar evet ya <gülüyor> ama Arabes çok tercih ediliyor ya da yüz bulamadığın zaman ee, birçok şey evet, olabilir geri evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet evet de yer veriyorum evet evet evet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 en son işte Hüsnü e araba aldı, dolayısıyla araba Heh. 20 yıl sonra falan tekrar hayatıma girdi ve dedi ben de Heh. işte <gülüyor> radyoyu dinleden dinlemeye başladım. Ee, ben bu sohbet programlarını hep zor buluyorum, şöyle zor <gülüyor> buluyorum yani en benim en büyük derdim bir önümüzdeki hafta kimle ne hangi programı yapacağım. Hatta zaman zaman tırnak içinde dalga geçiyorum müzik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 Yani karşında konuşacağın, paslaşacağın, sohbeti kurgulayacağın, yürüteceğin bir konuk yok. Sen tek başınasın. Onu fark edin. Çok iyi beceriyorsun. Yani Aslında. o eklemelerin, çıkartmaların, bir çok sakin, Eyvallah. dolu dolu. Yani tek başına bir programı doldurmak çok zor. Bunu bir de e, benim bildiğim Naim Dilmer çok iyi beceriyor. O da yani tek başına olduğu zaman... İşte küçük e, eklemeleriyle e, çok iyi götürüyor Şöyle söyleyeyim abi yani sizler benim ustalarımsınız açık e, söyleyeyim. Yani muammerket tabii tabii hiç o şey değil, yok yani ben o konuda her zaman şeyim. E, Cemal Ünlü, Muammerket Encoğlu, Naim abi burada ismini sayamayacağım birçok e, radyo programcısı e, abim, arkadaşım benim ustalarım yani. Başta Ömer Madri olmak üzere onu ben hiç yadırgamıyorum. Hatta ben program yapmaya başlayınca aslında...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 hiç şeysiz tartışmasız açık radyonun dinleyicisiyim özellikle. Bu iklim toplantısı olmuştu 2015'te. O dönem ben bir iklim kurusu kurmak için radyoya geldim Ömer abiyle işte konuşmaya. İklim kurusu. Evet 2015'te bir Boğaziçi Üniversitesi'nde... E, Iklim için Hareketi'nin bir şeyi oldu, iki gün süren e, bayağı güzel bir toplantıydı. Hatta işte son günde Galatasaray'da bir basın açıklaması yapacaktık. O dönem bir koro kurmayı teklif ettim ekibe, e, e. e, Ömer abinin de içinde olduğu ekibe. Biz o koroyu kurduk Cengiz Ünal, e, müzisyen arkadaşımla. E, şeyde de bir konser yaptık e, Boğaziçi'nde... E, şey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 Tekne tabii ben, yapmışsınız, şöyle, müzikte yaptım. Tabii yani. 1988-2014 arası Ruhusu Dostlar Korusunda korist olarak yer aldım. Ee, evet uzun yıllarım yani orada geçti işte konserler onlarca yüzlerce kez sahne e, arkasında. E, yani Arkadaşlarım vardı o Koro'da İlkay Toplamış. Aa, tabii. Tanı tabii, tabii tabii tabii. Da, Radyocudur, Radyocudur, İlkay, Radyocudur İlkay biliyorsunuz. Tabii TRT'de. TRT'de evet TRT'de çok, çok uzun güzel de programlar yapardı. E, e, yani. akademiden e, çok sevdiğim arkadaşım dostum. Evet evet evet.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 işte bir ara verdi insan hani hani ihtiyaç molası gibi çayını koysun, kahvesini koysun filan gibi. Ee, ben önce ha, ha diyordum, şimdi öyle düşünmüyorum. Yani sonuç olarak e, şey e, sohbet kıymetli ise, doğru dinleniyorsa evet. e, müzik gerçekten zedelemeyi başlıyor şeyi e, sohbeti. Ama sen e, özendin, bözendin bugün müzik getirdin. Bu soru yok. <gülüyor> Format hiç bozmayalım yok, abi yok, yok. Hayır. Ben de getirdiğim ben... müziği merak soru, soru Ben yok. Kim hangisini çaldık? Komik şey, oldu. yok. Bir Karadeniz Türküsü. Bu 1980'li yıllarda Çekirdek Sanat Evi vardı biliyorsunuz Hı -hı. karşıda. Hı -hı. Fikret Kızılok, Bülent Ortaşkil'in birlikte kurdukları. E, orada yap, e, 1984 tarihli bir Karadeniz türküsü. E, gemime taktım yelken. Çok çok Bununla e, girdik et. yani ben Evet, ev ilgisi de çok severim. Ee, o da bir Peki, dönem. Peki öbürü program neydi? Yapmıştı. Bir e, İrlanda e, Bir de yok şey. E, tabii bir İrlanda denizci şarkısı var. Bu sarhoş bir denizciyi anlatan bir şarkı. Bu The Swingle Singers e, grubundan bir şarkı. Hatta benim programımda ilk e, program giriş şarkımda yine Swingle Singers'ın Cha Bella şarkısıydı. Ee, Sarhoş Denizci e, şarkısı var. Peki bakalım Sarhoş Denizci'ye Berhem. <gülüyor> What we do with the sailor, what we do with the sailor, what we do with the sailor in the morning? Sailor, what should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? A lie in the morning Put him in the scuples with a horse pipe on him A lie in the morning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 Jack, hayır. Jack, e, bizim Mehmetçik gibi denizci demek öyle mi? Tabii, hmm. mesela jackknife e, denizci bıçağı, bıçağı. Hmm. E, hatta öyle bir ha, atlama bir vardır doğru. bilir misin e, yük, yüksek bir yerden hmm. denize doğru atlarken e, baş dize doğru bükülür Tekrar açılırsın. O atlayışın ismi Jackknife'dir. Bir de Lazy Jack var mesela şeydi. Ana erkeğinin toplandığı şey. O da işte dembel denizci. Dolayısıyla bizim Mehmetçik gibi hani bizim Mehmetçik deyince asker Jack deyince de denizci anlaşılıyor. Bu da denizci şarkısıydı. Peki Ercüment Gürçay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 Tekne almak değil mesela işte borç karşı 3-5 kişi bir araya gelip bir tekne alabilirsin. Sonra kullanım giderleri. Evet. Sonra teknenin bağlama yeri, marina paraları vesaire yani mesela yüzde 300 filan zam geldi. Bakın masraflı abi, değil mi? Ma ma masraf var abi. Yani ne? teknenin kıçını bağlayacağım bir yeri şu anda yıllık işte 100-150-200 oh, bin abi. lira filan gibi paralar evet. uçuşuyor yani. Aşağı yukarı altı yedi senede filan bir tekne parasını bayılıyorsun e, marinalara. E, dolayısıyla bence almamak lazım. En doğru yol kiralamak. Evet. Yani kiralaman da tekne sahibi olmaya göre şöyle bir avantajı var. Yani diyelim ki sevgilinle karınla iki kişi çıkacaksın. İşte otuz fit bir küçük e, komet tekne alıp Italyak. kaplansız gidebilirsin ya da üç aile bir araya geldiniz işte altı kişi diye dört de çocuk var hadi bir 56 kiralayalım deyip bir işte üç kameralı falan filan. Dolayısıyla bir hafta kiraladığınız zaman seçenek çok fazla. Hı -hı. Bakım masrafı yok. İşte ay tek fırtına çıktı Teknem karaya vurdu mu vurmadı mı derdi yok filan. Dolayısıyla şu ara tekne sahibi olmanın bir manası yoktur. Ama işin tuhaf yanı tercüman e, manalar da yer yok. Evet, i̇lginç. Yani bu pandemiyle birlikte birdenbire den, tekne ve deniz yaşama o cazip kendiliğinden geldi. gelen izole e, durumuyla birlikte müthiş cazip hale geldi evet. ve e, çok fazla insan tekneye yöneldi. Tabii bu Tahmin edeceğin gibi denizcilik kültürümüzün gelişmesi anlamına gelmiyor. Kaçış kültüründe. Siz demiştiniz ya abi, toplum yüzde yirmi beş ancak yüzme biliyor. Üç tarafımız vallahi denizlerle çevrilidik. Vallahi, Hanım, tabi, tabi vallahi sayım yaptırmak lazım. Yüzde yirmi beşin midir? Yüzde %50 Yüzde <Gülüyor> 50 diyebilir miyiz acaba Hadi değil miimsel olalım. O yüzde elinin yüzde kaç iyi yüzüyor? Bir de o var tabii, çünkü her kendini yüzüyorum zanneden işte da şurada, burada, Karadeniz'de... ...kötü haberler gelebiliyor... Gide ...zaman zaman. Gürültü kirliliği var abi... ...yani hmm. o mavi yolculuk kültürü vardır... ...bizim Halikarnas balıkçılarının... ...bir dönem kurmaya çalıştıkları... Hmm. Ee, ...şimdi içi boşaltıldı... ...biraz yani hmm. o mavi yolculuğun. Peki, e, sohbetimiz... ...bana enteresan gelen bir şey söyledin... ...ben biraz dedin... ...müzik belgeseli yapmak... ...gibi bir niyetim var dedin... ...hemen sorayım biraz. ben beceremedim... Hmm.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 Ee, yok ama bütün notlarım elimde tabii. Yani bugüne kadar ne yaptıysam... ...onu arşivliyorum. <gülüyor> Müzik arşivim gibi. Peki ee, sen de ben şey seziyorum hani... ...aslında... ...kaç yıldır birlikte Ayın Radyo'dayız... ...ilk defa oturup böyle bir uzun sohbet ettim. Evet, şansımız evet. oldu. Bir iki toplantıda merhabalaşmak dışında. Biliyorum. Ya. Ama ben, ben yani sizi yıllardır Sen örgütçü abi. bir adam mısın? Ee, Öyle gözüküyor yani... Şöyle yani... takım bir takım... A, ...elemanı evet. olabilirmişin gibi... Gözükmüyor. ...takım elemanıyım kesinlikle... ...senden iyi erkenciz oluruz olur o zaman biliyor musun? Valla işte bir iki kez çıktım diyorum... E, yani. e, ...bu Ataköy ...ekip, balık, ekip e, olabilmek geldiğinizde çok önemli... ...biliyorum şey. balık barınağında bir arkadaşım var... ...o dediğim küçük teknesi olan... makregor teknesi bir iki kez onunla çıktım... ...ama ondan sonra bir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 Hayatı evet. yaşanır kılmak için bir arada olmamızın Allah ben kendimi bildim bile ya daha doğrusu sola mail ettim edeli bu cümleyi duyarak yaşlandık geliyorum <gülüyor> abi yaşaldık diye hani ama solun şeyin ötesinde yani gezegen elimizden gidiyor en azından evet. bu anlamda evet. kaygısı olan insanlarla ben bir arada olmak istiyorum evet. solu sağa geçtim abi yoksullu fakiri e, gezegen yani. Evet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 hayata geçirmemiz gerekiyor. Yoksa yani gelecekten umut kesilmez diye öleceğiz. Tabii tabii. Ise. Evet söylemek yani, istiyorum abi. Yani. O yüzden çok değerli geliyor bana bu. Açık radyo. radyo. Evet. <gülüyor> evet yani Açık radyonu bu anlamda hadi gel birazcık Açık Radyo'nun kişisel hayatımızdaki yerine girelim. Şöyle. Radyocu Ercüment'ten önce ve sonrası diye bir şeyin Kurabilir Aslında şöyle, yani? ben Bu... çocukluğumda... ...radyo günleri içine... Dinleyicilerin oluştu mu? Efendim? Dinleyicilerin oluştu Tabi Tabii, tabii. Yani ben duyurmaya çalışıyorum... ...olabildiği kadar programdan bir gün önce... ...hatta program gününde... ...bir iletişim ya Ben de bugün Kulesi'ni çizdim. Evet, çok güzel. <gülüyor> ee, yani evet, oluştu. Oluştu yani. Hatta...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 ve kanatlarını çırparak bize doğru geliyordu herhalde. notkumuz tutuldu yani bir şekilde. Ben <gülüyor> almadım. Çünkü kalkacak, <gülüyor> uçacak, gidecek diye düşünüyorum. Çünkü denizin ortası. <gülüyor> yani oraya kadar uçarak geldiğine göre demek ki uçacak falan diye düşündüm. Ama sonra bakışlarını hatırlıyorum Ercümen. Evet. Ee, ya dedim o.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 Temizlik pansumanını yaptık, ondan sonra orada çayıra bıraktım, bir süre seyrettim. Sonra üste şey dedi, ya dedi bu martı o martı dedi. Buraya kadar uçup gitti. Şey hikaye çek. Senaryo çok... hoşuma gitti vicdanımı. Aslında Ofif. bu büyük mesele bu denizlerin kirliliği meselesi evet. değil mi? Abi, yani. yani. E,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 Evet, evet, oraya evet. girilemiyor bugün. Ee, şey e, tabi bu balıklar e, iyi gelmiştir. Muhtemelen. <gülüyor> Orada evet değil Üreme e, evet. evet. evet. evet, Altı bin yelkenliden bahsediliyor. Doğru mudur abi? İstanbul, yani Türkiye sularında kayıtlı altı bin yelkenli motorlara ait. Daha fazladır? Daha fazladır? Daha fazladır. Yok. Daha fazladır. Yani altı bin yelkenli altı marine falan demek neredeyse. Çok daha fazla. Çok daha fazla. Ee, motor yatları da katarsan daha fazla ama Tabii, o zaten ayrı yani. bir sorun. İşte, ya yani, geçenlerde bir arkadaşımla yeni tanıştığım bir genç bir kızla psikoloji okuyormuş, da şey söyledim. Yani dedim şunu bir test konusu yapsan dedim. Yüz yıl, 10 tane 100 yıldır bir yarımada da yaşıyoruz. ...ve denizci olamadık, neden? Bu bence bir araştırma konusu Hı -hı. olabilir. Yani... E, ...işte gene biriyle tanıştım... İşte ...Mersinliyim ama... ...denizle ilgim yok diyor. İstanbul'da... ...arasan... Tabii çok ...milyonlarca denizli... insan yani, olabilirsin. Yani, o kadar yani. çok yakınımda... ...hatta insan şaşırıyor ya nasıl... Evet. E, deniz, ...denizle ilişkin yok diye. Bir de şöyle bir yanlış şey var...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 53. Kaç? 2 dakika falan mı var? iki dakikamız var. Ben bir şey sorayım abi. İşte Sizin bir belgeseliniz yok. vardı bu Singapura evet. yaptığınız. onu ben videosunu bulamadım. Onun videosu YouTube Beysul Gökçe'nin ee, videolar kısmına giriyorsun. Ee, gün, Rising Tite diye aradım ben yok, belki orada. Yok. Gün doğumuna yolculuk olarak e, aramak gerekiyor. Zaten orada her videonun karşısına bir jenerik şey gibi bir fotoğraf giriyor ya. Aha. Orada çok güzel bakan. iki tane küçük kız çocuğu. Fotoğraf. Sizin kızlarınız mı? Hayır Hadi. hayır. <gülüyor> Yolda çektiğim videodan bir parça o. O yolculuk da bir şey. Dört ay kadar sürmüştü. Ben de işte belgesel yapmak üzere katılmıştım ekibi ama çalıştım da vardiyalarda evet tuttum. Çok güzel. Peki